Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz istikam ile ilgili Hadis ı şerifler. İstikamet sözlük olarak doğruluk anlamına geliyor. Yani bir insanın dost doğru olması anlamına geliyor sözlükte. Dini anlamı ise şöyle oluyor. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'in, Sünnet'in ışığı altında hiç bunlardan taviz vermeden ve bir şey bunlara katmadan bunu yaşamak tabi kolay bir şey değil. Demek ki Kur'an-ı Kerim yolunda, Sünnetin yolunda bunlardan taviz vermeden ve bunlara bir şey katmadan. Yani bidat tarafta dalmadan İslam'ı tam yaşamak. Hadis-i Abdullah buyuruyor bu. Hadis-i Şerif bizden naklediyor. Kale, Şira buyuruyor. Kultu ya Allah. Dedim ki ben diyor, ey Allah'ın Resulü, kulli fil İslami kavlen, bana İslam dini ilgili Öyle bir şey bana söyler ki ya Allah La eselü anü aden gayr rekeh Senden başka kimse artık sormayayım. Sahabeler üçe ayrılıyor genelde. Biri muhacirin deniyor. Mekke'den dışarıdan gelen Medine yerleşenler. İkincisi ensar denen Medine yerlisi. Bir de Uzak kabillerde iman etmiş, iman edin Medine geliyor. Fakat bunlar Medine'de fazla kalmayıp geri tekrar vatan dönenler. İçlandı üstü bunların birisi Medine'de kalım kalmayacağı için böyle soruyor. Ya Resulallah İslam'la ilgili bana öyle bir şey söylüyor ki Ya Resulallah artık bunu senden sonra başlarım sormayayım. Kale. Burada ona aleyhissamada peygamberimiz kul amentü billah fümmestekîm gülü bakınız kul amentü billah fümmestekîm kul söyle yani Yasufyan amentü billah de önce Allah inandı iman ettim de yani imanını sürekli tazeli yenili imanını bakın burada kendi sahabe, ta iman ettiye büyük müminlerin kendisi. Demek ki, önce de bu gerekiyor, kul ametü billah, imanın sürekli tazelenmesi, imanın yenilenmesi, afşale olması imanın gerekiyor. Biliyorsunuz bir su bile, eğer akar su olmasa, su durduğu yerde bozuluyorsun. Ama suyun akması gerekiyor, hareketi gerekiyor. Hatta insan bile bir insanı hiç hareket etmese, yatsa yerine sürekli hasta oluyor ki şimdi. Bu tür bir hareketi gerekiyor. Kul اَمَنْتُ billah Önce Allah'a iman ettim de. İman tazele. فُمْ Ondan sonra İstikamet üzere ol, buyurdu muhtemelen. İstikamet. Yani dindeki neyse gerekler, onları yaşamak, böyle buyurdu. Bu istikamet, dinde doğru olmak, İslam yaşamak her açıdan. İnançta, ibadete muamelat deniyor. İnanç, imanla ilgili. İbadetler, namaz, oruç, zekat gibi, bir de muamelatlar var. Mesela ticarette, evlenmede, her konuda İslam yaşamak. Bu tabi kolay mı? E kolay değil. Bunun için buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hud ve Havati'a buyurdu Peygamberimiz buyurdu. Hud suresi, onun kardeşleri, ona benzeyen süreler, beni kocaldı peygamber buyuruyor. Yani beni yaşlandırdı buyuruyor. Neden böyle buyuruyor? Huzure-i Mevlam Deremşira buyurdu. Sebille festekim kemâ ümürde. Allah buyurdu. Festekim kemâ ümürde. Buradaki te muhatap zamiri tekil oluyor. Allah burada peygamberimize Ya Muhammedim sen de emir olunduğun gibi doğru ol, istikamet tut. Demek ki bir peygamber dile kendi aklına göre, görüşüne göre İslam'ı yaşayamaz. Peygamber de olsa o dalda Allah'ın emrine uyması gerekiyor, yaşaması gerekiyor. Şimdi tabi bu istikametten insanları da ayıran etkenler var. Bu eşten de vardı, varmış, bugün de var, gelecek yine olacak bunu alacağım mazemesiz. Neden? Dünya imtihan dünyası olduğu için. Tabi özellikle ahır zaman dediğimiz şu bulduğumuz zamanda çağda bu istikamet dışı denen yani sapılık hareketlere tabi daha çoğalıyor bunlar. Bu adı şerifi de bizlere sahbeden hadi buhire buyruya naktediyor. Seçkünü zaman Nasimin ümmeti. Bu alel samadetleri ahır zamanda. Burada bakın, bu şeyki'nü buradaki sin ileriyle ilgili oluyor Arapçada. Yani ileride fi ahır zaman ahır zamanda. Ahır bir şeyin sonu demektir. Yani dünyanın son zamanlarında. Biliyorsunuz her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi her şeyin daha bir de sonu var. Peygamberlerin de görevinin tabi bir sonu da var. E, Konuker'in de tabi bir tabii sınırı, sonu var. Nedir bu? Kıyamete kadar yani. Demek ki kıyamet yakın ne olacak? Ümmetimden öyle insanlar çıkacak ki bir peygamber yürüyor. Burada min ümmeti buyruluyor, Ümmetimden. Yani dışarıdan gelme değil. Müslüman görünen, ismi Müslüman olan kişiler çıkacaklar da yuhadisin hüküm imanim tesbihu bi entüm ve la öküm. hüküm hüküm bunları öyle şey konuşacaklar ki bunlar tabi bunların etiketi olacak veya akademi inmanı olacak işte bir çevresi olacak. Tabi bundan sıra insan değil bunlar. Yani kimi icabında e, şehlik paslayacak. Kimi bugünkü ekranlara çıkacak efendim işte. Onu bunu konuşacak. Pada, bakın ne diyecektir ama. Yuhadisi neküm size söyleyecekler, konuşacaklar. Bima lemtesmu bihi entüm hiç duymadığınız şeyler, İslam'la örtüşmeyen, İslam'da olmayan, duymadığınız şeyleri, onu ortaya atacaklar. Vele aba hüküm, siz değil, bu peygamberi, babalarınızın da, yani önceki insanların da duymadığı, kitaplarda bulunmayan şeyleri, ortaya atacaklar bunlar. Tabi günümüzde, çok var cemaatimiz. Çok var bugünümüzde bunlar. Bu saplık hareketleri tabi kendi İslam'ı yaşamayanlar inançları bozuk olanlar sapık olanlar insanlardan saplamak için harama helal der helali haram der dini değiştirme kalkışıyorlar. ve veiyyahum bu peygamberimiz. Onlardan, onlardan sakın sakın sakının peygamber diyor. Onlardan sakının. Yani onlara dinemeyin, ona yaklaşmayınız, onlara kulak vermeyin buyurun. Demek ki her zaman bunlar olduğu gibi, ahir zamanda, yani çağımıza, günümüze, bunlar daha çok türeyecekler. Kur'an dışı, İslam dışı, hatta peygamberi dışlayarak, işte konek ı göre İslam diye ve Kuran-ı mi de istediği gibi yorumlayarak bunlar. Saplı terap, oraya çıkacaklar. Peygamber'in buyuruyor Aleyhisselam ve Onlardan sizler sakının, ona dinemeyiniz. Reba-ı Müslüm, Badaşı yeri Müslüm'de bulunuyor. Şimdi burada aklına bir soru işra takılabilir. Peki ama bu insanlar ne yapsın acaba? gerçekten onlara inanıyorlar, onlara dinliyorlar. Tabi bunların nedir? Ellerindeki kozları insanların istediği doğrultuda konuşmazız cemaatimiz. Peygamberimiz Ali Şamızeten'in son günlerinde bile. Yemame denen yerde bir saatekarçı sapı çıktı. Müseyleme Tül denen. ismi Müseleme Kezzap aşı yalancı demektir. Bu Müseleme denen kişi çok kuvvetli hatipmiş. Etkili konuşurmuş. insanları duygulandırırmış, konuşması varmış. Bu da bir cemaat haber kalktı Yemame'den. Medine-i ye geldi. Peygamber'in önünde Müslüman oldu. Öyle göründü. Yalnız tabi, ihtiraslı kişi, yani bir ün makam mevki, iş peşine koşan, öyle bir kişi, peygamber şöyle teklifte bulundu. Ya Muhammed'in, ben size inandı, iman ettim ama benim çevrem çok dedi. Eğer senden sonra beni yerine vekili bırakırsan, tam İslam'a bağlanacağım ben de, peygamberimize. Yani sır bir makam hırsıyla. Peygamberimizde bir kurma dalı vardı o anda. Peygamberimizde buyurdu, ya müseleme değil ki sana vekalet şu sohbaya sana buyurdu. Layık Peygamberimizden malum onun durumu. Peygamberimizden bulmazsa bir kimsinin yüzüne. Bu şekilde bu yemame döndü gitti. Sonra kalktı. Ben de peygamberim dedi etrafına. Gerçekten her sapıklık hareketi mutlaka taraftar buluyor azıca madem. Taraftar buluyor. Bu taraftar buldu. Peki nasıl bu taraftara bulabiliyor? İnsanların nefsi, isteği doğrultusunda onlar bir şeyler verebiliyor. Ne yaptı? Önce namazı kaldırdı onlardan bakınız. Ben de peygamberim. Allah taban Cebrail'i gönderdi. Bana vahiy geldi. Benim dedi şiriatımda namaz yok. Namazı kaldırıyorum ben dedi. Namaz kılmayın dedi. Halka e, çok güzel hitabeti var. Etkili konuşması var. Duygusal konuşmaları var. Durmadan çalışıyor. Böyle daha hızlı çalışıyorlar. Şeytan olduğu için. Halkın hoşçası gitti. Namazlar gelenlere. Barakada ne yaptı? İçki yasağını kaldırdı. Halkı ilan ediyor. Allah bana yine vahiy gönderdi. cebrah geldi. Benim dinimde Şabih helal dedi. İçebilirsiniz. Helal dedi. E, halkın tabi işine geliyor. Tabi ona meyledilerin İslam'a tangın ısınmayan da ona gönderen meylediyor. Nefis doğrultusunda ona yönlendiler insanlar. Tabi namaz yok. Alkolik oldular. Arkada ne kaldı şimdi? Bir zina meselesi fuhuş kaldı. Onu da kaldırıyorum dedi bir gün kalktı. Çıktı meydana. Allah bana cevabıları gönderdi. Bana vahiy geldi. Benim dinimde beledi fuhuş haram değil. İnsanlar özgür hür dedi. İstini her zina edebilir dedi bu şekilde. Bu şekilde bakın aziz cemaatimiz o dönemde henüz daha Peygamber'in hayatta Medine'de bir Peygamber'in son günleri ama on binlerce kişi buna tabi oldu. Hareket oldu. Sonra tabi Peygamber Fatih'in Hazreti Bekir zamanında onlar savaşıldı. Bakın Allah'ın şu tadına bakın aziz cemaatimiz. Hazri vahşi biliyorsunuz. Hazreti Hamza'yı Uğut'a şiir eden kişi, Habeşli kendisi. Habeşliler çok güzel hanşi atarlarmış karşıdan. O zaman o dönemde ölmüştü Habeşliler. Bu vahşi denen kişi, Uğut da kurtulmak için Hamza'yı öldürme karar verdi. Elindeki özel kitabı keskin ve zihirli hanşinin attı. Hamza'yı burada vurdu, düşürdü, şehit etti orada. Tabi sonra İslam'a geldi. Girmeyeceğim fazla konuya. Peygamber'in şuraya bir vurdu vahşiye. Sen de Yemame'ye gidip Peygamber'e. O da gönderdi bak. O zaman tabi hikmeti bilinmiyordu. Hazreti başlı Yemame'ye yerleşti. Sonra ne yaptı? İşte Hazreti Bekir'in zamanında İslam ordusuyla Müslüman ve Kezab arasındaki savaşta Müslüman'ın orta, orta bir yerindeydi. Da oldu. O haşak yalancı, o peygamber diyen yalancı sahtekar artık perişan oldu, üstü bayi yurtta oldu, bir şey oldu. Vahşep onu gözüyormuş. Vahşep. Hazramda şehit ettiği, aynı yok gibi hançerle öldüğüne karar verdi. Gitti göğüsünün önünden vurdu, hançer önüne gitti, arkada çıktı hançer Ve öyle biliyor kendisi de. Ben diye cahile döneminde İnsanların en iyisini öldürmüştüm. Bu bununla İslam döneminde de insan en çevresini öldürüm buyuruyor. Tabii müslümanlara kezap denen yalancı kişi öldürüp gebertilmesiyle ve çevresinin çoğu öldürüp dağıtılmasıyla o hareket bitti. Yalnız müslümanın başlısı hareket, hareket bitti ama sabıhede bitmez müslüman, Her zaman devam eder bu, her zaman devam eder bu. Demek ki bunların tek huzur el kozarı insanların nefsine hitap edebiliyorlar. İnsan nefsini ne istiyorsa onu verebiliyorlar. İşte günümüzde de öyle sapıklar var ki, içimizde türeyenler var. Yok efendim işte namaz kılması olabilir diyenler de var. Yok camiden cemaate gidilmez diyen de var. E, cuma kılmaz diyen de var. Ya e kadının örtülmesi, örtülmesi olur diyen de var. Bunlar var. Şimdi burada aklımıza bir soruş takılabilir. Peki bu insanlar ne yapsın acaba? Aldın onlara, ne yapması gerekiyor? Tabi her şeyi bize Peygamberimiz bildirmiş muhteremler. Peygamberimiz, Allah'ın da razı olsun. Üçüncü adı okuyorum. Bunu Aziz-i Enes biliriyor Badaş-ı Şerife'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz. Allah'ım sana hizmet ederim. İnne ümmeti Peygamber diyor ya. İnne ümmeti Kesinlikle benim ümmetim diye Peygamberimiz. Len tecittimi'a ala dalaletim dalalette sapıkta birleşmez. Birleşmez. İçinden çıkar ufak gruplar çıkar ama benim ümbetim dalalete birleşmezler. Seiz aretu ihtilafen işte böyle ihtilaf gördüğünüz zaman böyle farklı sapıkla gördüğünüz zaman feale hükm bi sevadil azame. Üzerinize düşen görev sevadi azama tabi olmanız. Bir sevad azam Ümmetin çoğunluğu, büyük azı, azı çoğunluğu. Bu ümmetin büyük çoğunluğu ne yapıyorsa ona tabi olur muydu peygamata bakın. Ölçü bu. Evet, çıkay bir sapık efendim işte kadını baş etmesine olabilir derler. Diyebilir. Diyorlar. Efendim böyle demiş. Fetuar bu şekilde böyle. E sapı Bakacaksın İslam alemi bütündür ama. Yani bir Türkiye evren değil. İslam evrenseldir. İslam dünya artık kapsayan bir dinler İslam dine. Bakacak kişi bugünkü İslam haline bakacaksın ki ne yapıyor? Bütün Müslüman inanan Müslümanlar örtünüyorlar. Öncekiler onlar örtünmüşler. Buna baba gerekiyor. Efendim işte namazı kaldıran kişi çıkabilir. İşte kuran'dan namaz yok der. Üç vakit der. İki vakit bir vakit diyebilir. Bakacaksın ki bütün İslam alemi, başta Kabe'ye muazzam bir harem şerif, bide-i dünyada bütün Müslümanlar reç namazı kılar. Demek ki böyle sabıklara aldamamak için ne gerekiyor? sevad azam deniyor. Bu muazzam, bu İslam topluluğu nasıl yaşıyor, nasıl yaşamış, nasıl bize gelmiş... Önleme kuralma gerekiyor. Bu aşeride idimajer rivayet ediyor. Şimdi acaba neden bazı insanlara böyle sapul karakteren başlı oluyorlar? Neden bunu yapıyor acaba? Hadis-i şerif hazinets bize bildiriyor. Koreş et ve selam. Peygamberi şübrahıma zed ederim. İnsanlar içerisinde öyle kişiler var ki, hepsi değil ama insan içerisinde bu insan Murat Bey Müslümanlar içerisinde öyle kişiler var ki, vefatihu li'l hayri. Bunlar hayırların hep önderi bunlar mefatih, miftahın çoğuluğu. Miftah anahtar demektir. Bunlar, hayırları açan, hayır kapırını açan, hayırlı insanlara yön koşan, bunun öncüleri bunlar. Mevvalikü <gülüyor> lişşerri, <gülüyor> bunlar şere karşı kapalıdır bunlar. Galip, kirteme anlamına gelir. Bu insanlar, şişelere karşı kapalı, kapı gibi dururlar, yani şere önderler. Bunlar şere yol vermezler. Bunlar her türlü hayırda koşarlar, özür yaparlar. Yani kapır aşağılar bunlar. İni mennasen yine insandan öyle kişiler var ki vefati u li Tam aksi bakması. Bunlar da şerin öncülünü yaparlar insan basıda. وَغَل۪يكُ <gülüyor> hayri, Hayırları engellemeye çalışırlar. Hayır kapılarını kapatmaya çalışırlar. Hayırlara karşı kararlar. Hep bunlar insanları şerre sevk etmemeye çalışırlar. Ve bunlar şerrin öncünü yaparlar. Hep şerler. Ne kadar saplık varsa, ne haram varsa bunlara koşarlar. Mesela kalkar, efendim günümüze faiz olur, haram olur mu der. Ya, mübarek insan günü şunu var mı? Ya? Başka peygamberle gelelim. Başka kitap geldi mi? E, Peygamberimiz haşa peygamberi bitti mi? Sapık insan. İşte demek ki insanların bazısı hep hayırlara kendi koştuğu gibi bir de hayırlı öncülük olur bunlar hayırlara. Fetuba. Peki şimdi bir sonuca bakalım. Telegram şu bir arası ne mutlu ne mutlu Arapça tuğba yani bir övümek ne güzel ne anlamına geldiği gibi bir de cennette tuğba ağacı da var ama cennette tuğba ağacı var adı cemaatimiz bütün cenneti kapsayan dallarında her an her tür meyve bulunan bir ağaç var. Bu iki anlama geliyor. Tuğba. Onlara tuğba olsun. ya yani Onlar cihanete girsinler. O ağaç nimetten yararlansınlar. anlamına geliyor. Bir de dünyada da ne mutlu bunlara. Ne mutlu bunlara. Kimler bunlar? Cehallahu mefatihel hayrı ala yediyhi. Ne mutlu bunlara ki Allah Teala hayırları bunun elinde kıldı. Bunun elinde. Allah bunları buna sebep kılıyor kişileri. Aslında hiç gider Allah'tan muhteşem. Yani bir peygamber bile kendisi sebep olamaz. Allah izin vermez. Kişinin nasibi yoksa. Demek ki allah Teala bazı kullarını ben bu yolda sebep kılıyor. Hay kullarını allah Teala hay kulunu severse allah Teala sevdiği kulunu onu bu yolda önce kılıyor. Önce. Hep öncü bunlar olurlar. Her öncü bu hayırdır ama. Öncü olan. Mesela bir oturuyorlar 3-5 kişi. En namazı gelmiş. Bu keni kazamaz kılmaz. Onlar teşvik eder. Haydi kılalım. elden geldiği kadar baştan teşvik eder. Mesela hanım oturmuşlar. Toplamış hanımlar mesela. Tabi çay şey içiyorlar. Pasta işte, börek yiyorlarken gülüyorlar, mu yapıyorlar. E, Namaz vakti gelmiş. Hemen işten biri çıkar. Hangisi bu vasıfta işten biri varsa, hangisi varsa o çıkar. Bak, ezan okudu eder. Namazın geç kalmasın. Özellikle kısa günlerde, hay kişi bilir. yapar yapan Ve ve ilümin cihanüllahü ala yedehiye. O kimseye ve olsun ki, yazar olsun ki, Allah'ın eliyle şerli insanları sevap kılıyor. Demek ki o kişi kendisi şerdir. Şerdir. Allah'tan bir imtihan vesilesi olarak kul. Yani şeytan nasıl bir imtihan vesilesi ise demek ki bunlar da insan şeytanları. Zaten Kur'an-ı geçiyor. sebilla Milen cinneti ve nasliye muhtemelen bak. Milen cinneti ve diye Hem cinli şeytanlar var görünmeyen bir de insanların şeytanları var. Demek ki öyle insanlar var ki, insanlarda o insanlar şeytanlaşmışlar. Yani sürü küfür, fücürü, fıs, ahlaksızlık, sır böyle zulüm gitmişlerdir. Allah onlara bir imkan verir. Bu bir Allah'a imtihandır. Onlar insanları şer'e çağırırlar devamlı kardeşim. Bu alışverişte i̇bn ve Ebu Dağdat'ta rivayet ediyor. Kütüksü'de. Şimdi böyle gelelim inşallah. E, insanları hayra çağıranlar. Yani hep hayırda öncü olanlar. Bunun için çalışanlar. Tabi canıyla, balıyla. E, bunların acaba Allah katında ne gibi eşit var bunların? Allah Teala adil olduğu için Mevlamız Tabii bir şey boş değil. Bu halde bir de hadi Ebu bildiriyor. Kallesi eti ve selam. Pegem şu bir alışmadı terim. Mendea ilahüden. Bir kimse insanları hidayete çağırsa, hidayet İslam işten hiç çağırsa. Bu tabi davet topluma göre, insana göre değişir. Öyle bir toplumlara bağlı bir şehre vardır ki, evet kişi kendini Müslüman bilir, Müslümanın dersi olduğu zamanlar, ama inancı İslam'dan kopmuştur Allah korunu Yani başka ideolojiye benimsemiştir, İslam dışı bir şehre sapıtmıştır. Şimdi bir kişi bunları gördüğü zaman bunları öncelikle iman anlatılması gerekiyor. İmana davet gerekiyor. Buna tevhid deniyor. Allah bir zira böyle. Mülk Allah'ın cilindir. Egemen Allah'ın cilindir. Ne bir mülk? Şimdi mülkiyet onun. O yaratmış onun egemenliği altında onun tam kesin tasarrufunda mülk. Yani bir zerre başıboş değil. Der. Bir hücre başıboş değil. Bedenimize bakalım. Bu hücre var bedenimizde. Eğer hücrelere başıboşun ne olur, başka yerden başka organ belirir. Şişer gider böyle işte. İnsan kafası büyür, gözün büyür büyür, kulağın büyür büyür. İnsan acıya varlık oluyor insanın bunun gibi hücre başı olmadığı gibi atom da başı bu değil. Yani dünyanın yapısı da Allah'ın tam denetiminde emre olmuş diye yapısı da deniz yatakları, su yatakları ki su, deniz depolar bunlar, dağların yapısı da nasıl ki bizim gözümüz, kulağımız iş organı hücreler Allah'ın denetimiyle ise dünyanın yapısı da bunlar bunun gibi o masumadı. İşte, tabi ne yazık ki öyle gafiller var muhteremler, maddede boğuluyor böylece. dedini ararken Allah unutuyor gelişanlığı. Demek ki, insanları davetine gerekiyor, bakma gerekiyor. İmanıcı kişinin zayıf, imanı zayıf veya tehlikeli. O kişiye işte şu sebap, bu sebap, uğraşma onlarla, yapsa da boşun zaten bence. Önce ona imana davet. Allah'ın birliğinin, vahdaniyetine davet. Tamam bir kişi inancı var elhamdülillah. Öyle sabık bir şeye aldanmıyor. Ama tembellik dolayısıyla üşeniyor. Namaza karşı gevşek oluyor. E bu kişiyi namaza teşvik gerekiyor. Farda başlama gerekiyor. Hatta bir örnek verebiliriz. Bir hasta yaralı halde Kan içerisinde hasta acil getirilmiş. Bakıyorlar bir kaza geçirilmiş. Ay yaralı. Bu hastanın kolunda çizik varmış. Hatta ayağında kırık var Buna bakmazlar. Neye bakar önce? Önce yaşıyor mu acaba? bakarlar. Kalp çalışıyor mu? Atıyor mu? Yaşıyor mu acaba? Yaşamıyorsa onun ayağın kırışıyor mı Bakmazlar. Yaşıyor, tamam yaşıyor. Bakalım kalbim bir şey var mı? Ondan sonra beyinde bir şey var mı? Birçok anında bir şey var mı? Ondan sadece dıştaki yaralar sıra gelir lazım. İşte İslam'da böyle yapmamız gerekiyor. Öncelikli meseleleri bilmemiz gerekiyor. Mesela hanımla konuşurken, hanımla kenar olsun tabi. E, hanımın başı açık mesela, kızın başı açık. Tabii şunu da arzulamazdı cemaatimiz. Bir kadın ne kadar acı saçıta da gezse namazı kılması gerekiyor. Namaz ayrı bakarız. Efendim işte o acı gezeme günahkarım ben. Tamam o günah. Ama üzerine baş günah bindirme. Çünkü mahşerde açık gezmenin hesabı sorgusu başka, namazın başka mıdır? Hatta Allah korusun bir hanım düşmüş olsa, barlara düşmüş olsa bile bir kılacak o ortamada. Namaz ayrı efendim. Şimdi bir insan Allah tari o kişiye bu görevi verse Mevlam'da insanlara öncülük edecek kişi tabi önce kendi dolacak Ne yani kendi dolacak? Şimdi biliyorsunuz ağaç önce büyüyecek daha bu da verecek ki ancak sonra ne verecek adı Cemaat Depo önce kendi dolacak onun dışarıya su verecek. Yani önceki kişi imana kuvvetlenecek, kişi İslam yaşayacak, bundan sonra bu kişi Allah'ın izniyle İslam'da öncülük yaparsa, diğer insanları kurtarmaya çalışırsa, kâne lehû mide ecrî misrû hücûr Bu kişi kimlere sebep olmuşsa, imana gelmesine, Namaz kılmasına, oruç tutmasına, bir günahtan kurtulmasına, içki, kumar gibi bir günah kurtulmasına sevap olmuşsa, o kişiye ne kadar sevap alıyorsa, aldığı sevapın bir misli de ona sevap veriliyor bakılca mahkumusunda. Mesela camiye giden bir kişi, evin namaz kılan bir kişi, bir kişi sevap olabilirse, gel namazı gidelim beraber camiye, gel mesela sohbet olacağım da beraber gidelim, bir kişi daha getirirse yanında. O getirdiği kişi ne kadar o anda sevap alıyorsa, aldığı sevabın aynı bir de ona sevap olana veriliyor. Peki, öbürünün sevabın noksanlaşcığı eşitliği mi acaba? Hayır. Layın kusu zelke min uçurum şeyyen. O sebap olduğu kişi aldığı ishamdan hiçbir şey eksilmiyor, noksanlaşmıyor. O kişinin ne kadar sevap almışsa, aldığı ishabın aynen yekün olduğunu bilen birisi de sebap alana yazılıyor. Bu nedir? Yani gerçekten çok bir avantaj. bu Yan gelir bakın falan Mesela bir kimse tabi çalışsa insan, çabalasa kişi eee yakınna arkadaşlarına, çevresine, işte komşusuna kimse insan çabalasa e, tabii insan uğraşırsa bir değil inşallah kişi 5 10 kişinin sebeb olabilir. Düşünün şöyle cemaat Mesela bir kişi 10 kişiyi peşine getirmiş. 10 kişiyi namaza alıştırmış. 10 kişiyi haramdan kurtarmış o on kişiyi her birinin ne kadar sevap alıyorlarsa, onların sevabından pay almasın, eksilmeksizin, o sevabın ayantıda birisi de sevap olanlar veriyor cemaatimiz. Yani Gerçekten çok büyük bir ecir muhtemelen. Ecir Hatta şu kadar ki bakınız, bu sevap olan kişi ölse bile, o sevap olduğu kişiler dünyada yaşadığı sürece, o kişiye mezan hesabıya gidiyor, bedel hesabı gidiyor. ila valaletin. Allah korusun, bir insan da insanları sapıklığa çağırsa, darlığa çağırsa. O müslümanların kezzap öğrenci olduğu gibi bazı cemaatimiz işte bazı insanlar ya art niyetli ya ajan da olabilir bunlar. Yani misyonerler bir kol olabilir bunlar cemaatimiz. Ki misyonerler İslam ülkelerinden de trub altları yetiştirirler. İslam ülkelerinde yetiştirir bunlar da. Bunlar böylece işte bu kişi da yetiştiriler bunlar. Kişi akademik bir o da o sahip olabilir, şunu alabilir. Demek ki bir kimse de insanları sapıklığa davet etse, efendim işte namaz kımasını olabilir, yani başlığı örtmese olabilir, işte içki azı zarar etmez, yani faed efendi emfesörü alsan zarar etmez gibi fiyatı verirler. Ken aleyhimler ismi mislu asamen mentebiyahu. Şimdi bundan ne oluyor durumuna bak cemaatimiz? Kendi o ana tabi sapık, darar ette Allah katında merdül bir Melun bir kul kendisi, kimleri aldatır da, kandırır da sözleriyle, kimlere bir saplıkı aşılarsa, o kişiler o saplıkı yaptığı sürece aldı günah birisi de buna ilgili. Tabi günümüzde, Allah korusun bu daha yaygın oluyor günümüzde. Bazı imkanlar var, yeni okundan imkanlar da var. Bir kimse Allah korusun, mesela bin kişi, on bin kişi şey sapık hareketlerinde. Onun olduğu günahın bin müslü de buna yazılıyor muhtemelen. rüva <gülüyor> Müslim, Hazreti de Müslim, rivayet azıca muhtemelen. Yine bir hatır yok diyeyim inşallah. Kıyamet yakın olacak orada ilgili olarak Hazreti Enes biliyor, Hazreti Şerif bize bildiriyor, buyuruyor Peygamber Hazretleri minne min eşrati saati kıyametin alametlerinden de biri şu tabi çok alametler var kıyametin buna eşrati sa' denir alametlerine biri şu en ilmi ve ezbercihlü ilim kalkacak azı camatimiz cahil çoğalacak ağır zamanda ilim nasıl kalkacak bu da bahasçesi geliyor gerçek alimler Allah'tan korkan tekva alimler gerçek ilim sahibi ölecekler ondan yarayacak boş kalacak camatimiz yani ilim kalkacak ona sonra meydan cahillere kalacak bunlar tabi kafalarına göre fetva vereceği düşünmeden mesela bir örnek cemaatimiz Hatimah Muazzam Efendimiz bir gece yaslanamadığını kıldırmış meclisinde imam kendisi orada kıldırıyor dışarı çıkacak sağa meclis içerisinde solaya düşüren atmış Orada önüne biri geliyor, ona bir konu soruyor. O zaman tabi konulara kitabı yazılmamış henüz daha. Yani o zaman bir konunun çözümü gerçekten dağlı bir mesele. O konu ilgili Kur'an'daki ayetler, aşk ayetler var, işaretler var, şunlar bunlar var, hadisler var, yaşantılar var, şunlar bunlar. böyle Yani binde hadis kafası gelecek onda. Hatim-i İmam-ı Azam bu orada. Onu çözmeye çalışıyor. Kullanlar şu ayete bakıyor, bu ayete bakıyor, hadisleri şuna, buna böyle ezberine bakıyor, bakarken bakarken daha bir tek meseleyi çözüme kavuşturmadan ne görüyor? Sabbezme okuma başına bakma türenler. Bir ayağı meşritte bir ayağı dışarıda kapıda. Bakın Koyma ı Hemen tak vermiyor vermiyor. Yani kolay değil Yani günümüzde hemen ceplerinde hazır muhtemeler. Neden? Allah'tan korkmuyor ki. Kur'an zaten bilinir Zaten bilmiyor kendileri böylece. E bir aferin Kur'an bari alet tak diyor. Ofu biliyorlar. Zaten art niyeti de çoğularda Allah'tan korkmayan kişi ne yapıyor? Cebimde fiyata da hazır bunların Demek ki kıyametin alameten bir de bu olacak, gerçek ilim kalkacak adı camadımız. Yani öden alim yerleri boş kalacak ve cahil çoğalacak. Ve işte böyle hamrı ve sere zina bakınız. Bir de içkiyi çok içilecek. Alkol içkiler ağır zamanda çok çok içilecek. Demek ki eğer dünyada yeryüzü Tabii kıyamet yani Türkiye'de olmayacak azıca mademiz. Kıyamet bütün dünyayı bütün alemi kapsayacak. Demek ki insanların yaşadığı olduğu az dünyanın her yöresinde eğer içki tüketimi çoğalıyorsa artıyorsa nedir bu? Kıyamete bir davetiye muhtemelen böyle. Davetiye muhtemelen. İkincisi de zinanın açıkça yapılabilmesi, zinanın çoğalması ve zahir olması, açık olması zinanın. Artık zina eden kişinin toplumda artık fazla ayıplanmaması. Yani bir nevi normal görülmesi Allah kuralı cemaatimiz. Demek ki zinada yeryüzünde, fuhu çoğaldı mı yeryüzünde? Bu da nedir? Kıyameti bir daveti Yer Yeryüzünde. Gerçekten yani dünyanın çok yerlerinde hatta fuhuşun ötesinde cinsel sapıklılığa muhtemelidir. Yani günümüzde eşcinsel denen. Lütfü arasında kavramın baktığı gibi. Allah korusun cemaatimiz. Nedir bunlar işte benler? hep bunlar? Hep bunların alametleri bunlardı. Demek ki işte böyle bir zamanda aziz cemaatimiz insanların ilme daha sarılmamız gerekiyor. Yani gerçek ilmi, gerçek kitaplarına araştırmamız, okumamız gerekiyor. Buna koşmamız gerekiyor. İnsanlara bunu gerekiyor azı cemaatimiz. Görevimiz bu yani hepimizin de. Yine azı şerif bununla ilgili, kıyamete yakın ilgili azı cemaatimiz. Bununla adı Cabir buyuruyor azı şerifi. E. Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Aleyhisselam Binle beni saati kezzabine. Kıyamete yakın onun önünde çok yalancılar çıkacak peygamberi. Yalancı evliya, yalancı mürşit, yalancı mehdi her yalancılar çıkacak taraflar. Tabii her bir taraftar bulurum mu? Bulur tarafta. Bu devam bakalım. Yani gönlünde, kalbinde tam İslam'ı samimi yerleştirmeyenler. İslam'ı yaşantıyla tatmin olamayanlar. Haşa Kur'an sünneti yetmez diyenler. Dışan taşma çalışanlar, işte onlara Allah korusun kapılıyorlar muhtemelen. Özellikle gençler, hanımlarımız bunlar böylece. Bunların da ilk şeyi budur az cemaatimiz. Belli kişileri kapma çabı bu sapıklar yani sıradan bir insanı hem almazlar yüzden düşmezler kolay kolay böyle etiketi olan bir makam evki olan çevresinde belirli kişileri kapmaya çalışırlar bunlar böyle birkaç kişi kaptı mı arkası sıra geliyor onlara karşı tabi az evvel okudu katı şerifi muhteremler ne yazık onlara muhteremler hem kendi günaha giriyor hem de kimleri sapıtırsa onlar günahında birimiz tutarı şey buna gidiyor. Dünyada belki bir an şineften tatmin edebiliyor. Bir ihtirasını belki giderebiliyor. Yapabiliyor bunları böylece Kız Kâhratine. Fahzeruhum Onadan sakının. Onadan kaçınıp peğin var. Ağır zamanda demek ki çok kezzabim. Çıkacak, yalan çıkacak. Ona kaçının. O şehirde Müslim rivayet ediyor. Şimdi inşallah hadis-i son bir hadis da okuyacağım inşallah. inşallah. Bu hadis-i şerifi de yine hadisi Ebu Hureyre bildiriyor. Ebu Hureyre Hazretleri hadis ilminde ismi çok geçen bir kişiye muhteremler. Kim kendisi tabi? İnşallah çok kısa bir tanımını yapalım kendisinin. İsmi Abdurrahman ismi. Kendisi ismi. İsmi Abdurrahman. Ebu Hureyre lakabı. Arapça kediye hire deniyor. Hire. Kediye. Hureyre ismi teskül deniyor buna. küçük kedi. Yani kedi yavrusu anlamına geliyor Hureyre. E baba demek Arapça. Ebu Hureyre kedi yavrularının babası anlamına geliyor. Hazreti Ebu Hureyre Asun Abdurrahman bu Yemen tarafından devş kabilesinden Bedine geldiler, Hayber o feti zamanlarında Bedine gelen muhteremler İslam'a geldi. Kendisi esabı sufeden kendisi. Esabı sufya evi olmayan, eşi olmayan, işi olmayan aş olmayan, olmayan kişilerde gelmişler. Ne evi var? Ne işi var, ne bir işi var, ne aç, aç. Günler aç günaya bazen Bunlar, bu bütün görevleri Peygamberin yanında bulmak sürekli bulmak yanında bulmak. Bir gün Peygamber Ali Hazretleri giderken bir meden sokaklarından karşıdan olum işte Abdurrahman onu görüyor. Bu Abdurrahman Hazretleri de çok sevmiş kedileri. Bir kedi yavrusu kucağında, onu sevrek geliyormuş. Rüşdüllah görünce utanıyor da Peygamberimizden kedi işlerini sakladı. giydiği şeyin içine, içine sakladı. Peygamber karşıdan gördü, geldi sordu, ya Abdurrahman eşbi ne var orada? Yarısı öyle Hureyre, yani kedi yavrusu var. Peygamber gülümsedi, onu şöyle buyurdu: Ende sen bu kedi babası mısın? Onlar himayet koruyumsuz Gülümseyerek. Bu da ondan hoşlandı. Hoşlandı. İsmi öyle anıldı ondan sonra. Anıldı. İşte bu hasat buyuruyor muhteremler. Hadışveri bizlere. İnnel İslam'e Bede'ye gariben. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hadışveri'den de İnnel İslam'e İslam. İslam dini Bediye Garib'in ilk bidayetinde garip olarak başladı. Veki'ye de İslam dini tabi garip, garip, çok az. Çok az. Önce dört kişi. haz Bekir, Haz-ı Salih, Haz-ı Hüsame, Hüsame, Hâret Dört kişi. Ondan sonra artık işte böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş Hasemir 40. Müslüman ama çok yavaş malice. İslam dini muazzam baskı zulüm işkence müslümanlara böyle İslamı önlemek için yayılması önlemek için muazzam mekemşlikleri buna sebep olmuşlar o kadar muazzam bir baskı yapıyorlar hemen Allah'ın dini tabii yer hakim olacak tabi zamanda. Oldu tabi. Bülalistan Madreteri İslam dini garip olarak başladı. Yani o dönemde gerçekten azı cemaatimiz İslam'a girmek yine bir ölümü göze almaktı o dönemde. Müslüman olanlar dinle gizliyorlar. İbadeti gizli yapılıyor. Duyulanla işkinci yapılıyor. Öldürülüyor. Hiçbir denge düzen yok. İnsan yok. Yine yok tabii üzerinde. Evet, insan mahkemelere var ama insan ama onlara göre? İş onda. İnsan tanımı fark ettiği tabii tabi. Ve ise Yehudi gariben yine de yeni İslam dini gün geleceği yine garip olacak. Gerçi Müslüman diyenler toplumlar bulunur ama muhteremler Gerçek Müslümanlar azalacak. Gerçek Müslümanlar. Bilinçli Müslümanlar. Allah'a değil yananlar. İslam'a yaşanlarına taviz vermeyenler. İslam'a gelen zarar ziyanı bilenler. Bilattan sakınanlar. Azalacak, bunlar tabi azalacaklar. Ve si'udu ben yine zaman din yine garip olacağız cemaat. Tabii İslam'ın bir yerine hakimiyeti var. Bu üç dönem, kan üç deva kerime gelir, üç dönem olmuştu tabii bu. Ama tabii kıyamet kopacak. Hep Müslümanlara çok olsa, ama gerçek Müslümanlar çok olsa, mesela bayram namazı gibi her zaman cami dolu olsa, o zaman kopar mı kıyamet? Kopmaz mesela. O namazına gelenler neye geliyorlar? Peki sabah namazı neye gelmiyorlar? Öğle namazı neye gelmiyor olacak bunlar Demek ki zaman gelecek. İşte gerçek Müslümanlar azalacak, azalacak. Dine garip olacak kıyamet yakın. Şetu lil guraba. Gel bu ara ne mutlu o gariplere, o günün gariplerine. Demek ki İslam'ın başlangıcındaki ilk Müslümanlar garipti. Hazreti Ubekirler, Hazreti Ali'ler, Hazreti Bilal'lar, Hazreti Ammar'lar, Hazreti Yasir'ler, ilk Müslümanlar. İslam'da o dönemde çok gariptiler. Hakaretler üzerine, baskı yaptı kendilerine, bütün buna rağmen imandan taz Demek ki, gün gelecek yine Müslümanlar garip olacaklar. Peygamberler'e müjde veriyor. Fetuba lil guraba Ne mutlu o günün gariplerine. Ellezine o günün garipleri öyle kişiler ki gerçek garipler Yusuf'u ile mahzenlası insanların fesat ettiğini, bozduğunu onlar yine İslam'a çalışacaklar. Vadim'in sünneti. benim sünnetimden benden sonra insanların bozmaya çalıştığı, yıkmaya çalıştığı, sapıklığın, sapık ideolojilerin kol geçtiği, baskı zulüm yaptığı dönemde işte ağır zamanda o garipler yine İslam'ı, İslam'a çalışacaklar. Ona çalışacaklar. bu servete Müslim de idim başlayıp bu davutta bulunuyor cemaatimiz. Demek ki her zaman iş azı cemaatimiz İslamcı çalışanlar bulunacak. Yani İslam'ı ilk başlangıcında, bu İslamcı çalışanlar olduğu gibi sahabeler, kıyamet yakında. Müslümanlar azaldığı zamanda, Müslümanlara yine korkun baskı yapıldığı zamanda yine her şeyi göğüsleyen, sineye çeken ama korkmadan Allah yolunda çarşımda yine bulacağız cemaatimiz. Allah bizi bunların eseri inşallah. İlahi Fatiha.